mağfirete uğrayanlardan eylesin cümlemiz hepimiz günah yüklü doymak bilmeyen nefse sahip olan zavallı insanlarız Allah Azze ve Celle bizleri nefsimize bir an olsun bırakmasın Allah sevdiği amelleri işlemeyi sevdiği insanların sevgisini de bizlere nasip etsin Kardeşlerim muhakkak ki yaşamış olduğumuz şu ömürde nasıl ki aldığımız her nefes önemliyse ki aldığımız bir nefesten içtiğimiz bir sudan yediğimiz bir hurmadan nimetten hesap verecek olan bizler muhakkak ki bu günlerin içinde de öyle günler öyle geceler öyle ameller var ki Allah Azze ve Celle bunları bu aralara koyarak adeta bizleri affedebilme, birçok faziletli hale getirebilme veyahut bizim şanımızın, şöhretimizin, takvamızın artabilmesi için bizlere birçok imkan sağlamıştır. İşte bu imkanlardan bir tanesi de Ramazan'ın son 10 günüdür. Ramazan ayı çok çok büyük, fazileti büyük ay olması hasebiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam faziletiyle alakalı üzerinde çok durmuş ama hele hele Ramazan'ın son 10 gününde o kadar çok şey saymıştır ki Müslümanların buna çok çok dikkat etmesi gerektiğini söylemiştir. Fazileti çok büyüktür. Allah bu günleri hakkıyla eda edenlerden eylesin. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bu günlerde Ramazan'ın başında gösterdiği gayretten daha fazla gayret gösterirdi. O bu gecelerde Ramazan'ın başındakinden daha fazla teheccüt kılmaya çalışırdı ve son 10 gününde Ramazan'da itikafa girerdi. Yani Allah'ı zikretme, ibadet etmek için mescitte ikamet eder ve bu 10 gün boyunca beşeri bir ihtiyacı olmadıkça dışarı çıkmazdı. Allah bu ameli ömrümüzde bize de işlemeyi nasip etsin. Ve bu Bu da bu on günün meziyeti ve faziletinin dillidir. Bir peygamber dahi geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanan bir kul, bir resul kendisini Ramazan ayının son on gününde mescide kapatıyor. itikafa ve Allah'ı daha çok zikretme ve daha çok ibadet etmeye ihtiyacı hissediyorsa herhalde oturup bizim şöyle bir düşünmemiz lazım değil mi? Ve Yine kardeşlerim bu Ramazan'ın son 10 gününde bir gece var. Bu gecesine bu geceye ne deniyor? Neydi bunun adı? Bilen var mı? Ana halk arasında adamın adı Kadirse, lan seni anan Kadir gücü gecesinde mi doğurdu derler, değil mi? Bir gece var, değil mi? Bin aydan hayırlı. Af mağfiret günü olan Bu da bu on günün içinde gizli olan gecelerden bir tanesi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadir gecesini aramak imandandır diyor. Öyleyse bu on güne çok dikkat edelim kardeşlerim. Ve bu on günde o kadar büyük sevaplar var ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu on günün içinde kadir gecesini bulabilmek için çok çalışırdı ve arzulardı. Allah bize de aynı iştiyakı nasip etsin. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle gecelerin içinde Kadir gecesini şanlı yükseltmiştir. Ve e ecellerin, rızıkların ve sene içinde meydana gelecek ilahi tedbirleri bu gece takdir edildiği için bu isimden ifadelendirilmiştir. Ha bunu bilen de kimdir? Yine Allah'tır. Duhan suresinde Her hikmetli işe o gecede hükmedilir diyor. Allahu Teala bundan dolayı bu geceyi Kadir Gecesi diye isimlendirmiştir. Allah kadında katındaki kadrı kıymeti ve mertebesi yüksek olduğu için Kadir Gecesi diye de isimlendirildiği nakillerde gelmiştir. Ve Allah Azze ve Celle mübarek gece olarak da isimlendirmiş. Biz onu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, kuşkusuz biz uyarıcıyız demiştir, Duhan suresinde. Evet, Allah Azze ve Celle bu gecenin şanını şu sözlerle yüceltir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır demiştir. Bu mübarek gecede yapılan ibadet, Kadir gecesi bulunmayan bin aylık ibadete de denktir kardeşlerim. Binaya baktığımızda, 83 yıldan fazla bir Suriye denk gelir ki, herkes şöyle bir anasına, babasına, dedesine bir baksın. Kaç yaşına kadar yaşıyor? He kardeşler, benim babam 57 yaşında öldü. Dedem de 75 yaşında öldü. Öbürlerini bilmiyorum. Var mı 83 yaşına kadar yaşayan? Hadi olduğunu düşünün. yani bakın bin aydan hayırlı 83 yıldan fazla bir suriye denk geliyor ki bu Kadir gecesinin faziletini anlatmak için herhalde yeterlidir değil mi? Allah bu gecenin faziletini yakalayan değerini şöyle tasavvur edebilen kıymetini bilenlerden eylesin bizleri bu sebeple Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu geceyi aramış araştırmış Kim iman etmiş olarak ve sevabını Allah'tan umarak kadir gecesini ihya ederse, onun geçmiş ve gelecek günahları affedilmiştir. Diyor. Bakın hadis-i şerifi tekrarlıyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kim iman etmiş olarak ve sevabını da sırf Allah'tan umarak kadir gecesini ihya ederse, onun geçmiş ve gelecek günahları affedilir. Allah günahlarımızı affetsin. Kadir gecesini daima ömrü boyunca yakalayanlardan eylesin. Kardeşlerim bu gece meleklerin hatta Cibril'in dahi indiğini haber vermiştir. Bu da onun şanının yüceliğine ve bu gecenin çok önemli olduğuna dalalet eder. Çünkü melekler ancak büyük, önemli işler için inerler. Ve O gece şafak sökünceye kadar onların işi selamdır, esenliktir diyor. Evet, onu selam olarak nitelendiriyor. Bu nitelendirme de onun şerefine, iyiliğine ve bereketine dalâlet eder. Bu gecenin hayrından ve bereketinden mahrum kalan kimse, büyük bir hayırdan da mahrum kalmış olur. Yani Kadir Gecesi'nin o kadar önemli bir yeri, fazileti ve mevkisi var bunlar bu mübarek gecenin faziletleri ve Allah Azze ve Celle Müslümanlar bu geceyi bütün Ramazan gecelerinde arasında bol bol ibadet etsinler diye hikmeti gereği de bu geceyi Ramazan ayı içinde gizlemiştir Müslümanlar bu gecenin faziletini kaçırmamak için hem diğer gecelerde bol bol ibadet ederler, hem de bu gecenin faziletine, cömertliğine ve sevabına denk gelebilmek için çok çok özel gösterirler. Böylece iki iyiliği birden yapmış olurlar. Bu da Allah'ın kullarına bir lütfudur. Demek ki bu gece büyük bir gece, mübarek bir gece, Allah'ın Ramazan ayında Müslümana bahşettiği en önemli nimetlerden bir tanesi. Evet. müslüman bu geceyi değerlendirmede başarılı olduğu zaman büyük sevapları ve muhtaç olduğu pek çok iyiliği de ne yapar elde eder evet anladık mı şimdi kadir gecesinin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu evet sesim net anlaşılıyor değil mi kardeşler şimdi Allah Azze ve Celle kadir Gecesini kitabının iki yerinde zikretmiş amin birini Kadir suresinde ki biz onu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik demiş İkincisi de Duhan suresinde üzerinde durmuştur ve bu gecede yapılan ibadetin bin ayda yapılan ibadete denk oluşununda gecenin fazileti olarak zikretmiş bin ay 82 sene 4 ay peki niçin Kadir gecesi denmiş, çünkü kıymetli ve şerefli bir gece ve bu gece Ramazan'ın son 10 gününde olması umuluyor ve 10 gününde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapıyor? Arayın diyor. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Ayşe annemiz diyor ki, peki diyor ey Allah'ın Resulü biz ne yapalım? Kadir gecesine erişirsek nasıl dua edelim? Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, bizi de affeyle. Böyle dua edin diyor. Aleyküm selamlar, hoş geldiniz. Evet, demek ki Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, bizi de affet diye ne yapacağız? Devamlı dua edeceğiz. Kardeşlerim bu gece Kur'an'ın indirildiği gecedir. Bu gece bin aydan hayırlıdır. Meleklerin, Cibril'in bereket getirme, kulların salih amellerindeki yarışlarını seyretme, rahmetin inişine ve büyük günahlarının affedilişine vesile olmak için inmeleri de bu gecenin fazletlerindendir. Allah kendisinden razı olsun. Hacer Askalani, bu konuyla alakalı 46 tane görüşten söz etmiştir ve kendisi bu görüşlerden en çok tercih ettiği son 10 gecenin tek gecelerinden birindedir demiştir son 10 günün tek gecelerinde olması umulurdur ve bunları tek tek araştırıp takip edilmesi gerekir demiştir alametleri nelerdir alametleri ile alakalı Rivayetler yok kardeşler ama bu geceyle alakalı yakalayan alimlerin zikrettiği sözler vardır ki bunlardan bazıları şöyle: Bu gece çok sakin olur, müminlerin kalbinde hep bir ferahlık olur, hayır yapma yarışında kalplerinin devamlı çarptığı gözükür, gecenin sabahında güneş ışıksız. şuleli doğar yani sanki önünde bir perde varmış da ondan birden doğamıyormuş yani meleklerin tekrar semaya çıkma meselesi bunlar gecenin alametlerindendir derler bazı alimler o gece bir tane köpeğin ürmediğini gökte hiçbir bulutun olmadığını yani bunun gibi denizde dalganın dahi hiç olmadığını bu gibi şeyler söylense de Tabi bunların Kur'an ve sünnette delili yok halk arasında kişilerin söylemiş olduğu sözlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi halktan bir söz geldiğinde ne tasdikleriz ne de yalanlarız diyor. Ama hakikaten vaka olarak bunların da olduğu var. En iyisini tabi Allah bilir. Bazı Müslümanlar Ramazan'ın 27. gecesi Kadir gecesi olduğunu adet haline getirmişlerdir. Bunun aslı var mıdır? Kardeşlerim biliyorsunuz Kadir suresinde Leyletül Kadir kelimesi üç kere geçer. Bunda da Leyletül Kadir'i hiç saydınız mı dokuz tane harf vardır. 3-9 ne yapar? 27, Ha, bak demek ki Allah bunun anahtarını içine koymuş. Demek ki bu 27. geceymiş deyip devamlı 27. geceyi Kadir gecesi diye kutlayanlar çıkmıştır. Ama Allah Resulü ve Vesselam bir gün yanımıza çıktı. Kadir gecesinden bahsetti ve bu bin aydan hayırlıdır. Ben size bunun hangi gece olacağını söyleyecektim. Fakat kendisi çıktığında iki kişi nizalaşıyor, yani kavga ediyor. Onları ayırdıktan sonra bu gece bana unutturuldu. Siz bunu Ramazan'ın son 10 gününün tek olan gecelerinde arayın demiştir. Evet, Kadir gecesi 27. geceye has değildir kardeşler. Burayı da anladık mı? Ama Allah kendilerinden razı olsun. sahabelerden bazıları, vallahi o 27. gecedir, bazısı, ben işte onu 21. gecedir, 23. gecedir diye söyleyenler olmuştur, ama onlar da Allah kendilerinden razı olsun, sadece kendi görüşlerini zikretmişlerdir, hadis değildir. Evet, demek ki Kadir gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içinde. Evet, ve bu son günün içinde ve tek sayılan günlerde yani ayın 30'unda 1'inde 3'ünde 5'inde 7 günün gecelerinde tarih olarak aranacak geceler Rabbim yakalayanlardan eylesin evet dolayısıyla 21, 23 25, 27 ve 29. gece Kadir gecesi ne yapar? Aranır evet maalesef bazıları 27. gece mesela ben Hacı Bayram'da esnafın çoğunuz biliyorsunuz Kadir Gecesi diye anıldıkları gün kardeşler Hacı Bayram'da cami almaz insanlar çocuklarıyla birlikte camiye gelirler sabaha kadar burada kalırlar iftarı burada ederler sahuru da burada ederler sabah namazından sonra evlerine giderler Burada bir karnaval yerine döner. Yani muhabbet, yani işportacılara gün doğar. Ne kadar dönerci, limonatacı, simitçi varsa o gün bayram ederler. Yani onlar der ki her gün Kadir gecesi olsa diye şapkayı göğe atarlar. Evet. Maalesef burada ben geçen sene kitap fuarına katıldım. Kocatepe'de de aynıydı. Fakat Kocatepe ile Hacı Bayram arasında şöyle bir fark var. Hacı Bayram'da açık insanları göremezsiniz gece sabahlayan. Ama Kocatepe'de ben çok şaşırdım. Manken gibi kadınlar, erkekler, aileler, yani böyle hiç kapallıktan alakalar yok. Onlar da Kadir Gecesi diye orada. Hatta o satanist gibi gençler, dövmeler, böyle gömlekler yırtık yakalar açık. Onlar bile sabaha kadar avluda e, beklediler. Biz çünkü kitap fuarını geç kapattığımız için Kadir Gecesi günü de geç kapanıyordu. 2'ye kadar, üçe kadar ben de açtım. Hatta gençlerden bazılarıyla muhabbet ettiğimde e, ne yapıyorsunuz siz? Kadir Gecesi'ni bekliyoruz. Yani böyle bir otobüs durağı gibi falan mı dedim Böyle buradan ne geçecek yok dedi yani ne bekliyorsunuz ben tam anlamadım da dedim ya işte gece gelecek tamam gece geldi işte güneş gitti ne bekliyorsunuz yani gökten bir şey mi yağacak böyle trompet, zil, davul falan ne bekliyorsunuz dedi. yok dedi biri dedi ki ya hakikaten biz ne bekliyoruz yani ben aslında Kadir Gecesi'nin ne olup ne olmadığını onlara hatırlatma yani soru sorarak aslında bir şey anlatmaya çalıştım en son bir tanesi dang etti, önce hani biz sakallıyız gericiyiz, onlar dövmeci, çağdaşlar ya e, biz anlamıyoruz, onlar anlıyor ya bunu Kadir gecesinde sorularla bir tanesi dedi ya hakikaten biz ne bekliyoruz yani senenin dediği 364 günü hayvan gibi yaşıyoruz bir gecede kendimizi mi affettireceğiz dedi delikanlının bir tanesi dedim dur dedim bana hakaret etme yok hoca sana demiyorum ola sen hayvansan benimle nasıl konuşuyorsun ben insanım bak insanca konuşuyorum sizler de benim dediğimi anlıyorsunuz sizler de insansınız yalnız duygularınız yaşantınız e, öyle hale gelmiş ki insanlığınızı yitirmişsiniz ama aile yapınız ama bir şeyleri isyanınız ben yani bir saate kadar çok güzel bir sohbetimiz oldu Bir tanesi dedi ki Kadir gecesi bugün dedi. Öbürü dedi ki Nereden biliyorsun? Lan baksana dedi Hoca dedi Allah'ı gönderdi. Şey Allah dedi hocayı gönderdi. Buraya dedi bak bize anlatıyor. Şimdi bak dedi bu köşeden gitsin dedi kaybolacak. Siz bunu bulamayacaksınız. <gülüyor> Oğlum sen çok Noel Baba dedim hikayesi seyretmişsin herhalde filmi. E böyle değil mi işte dedi. Senin adın ne? Ben de kimliğimi çıkarttım. Bak dedim, bu da benim kartım. <gülüyor> Hacı Bayram'da dükkanım var. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Birkaç sefer geldi bir tanesi. Öbürleri gelmediler. Yani, e, insanlar bakarken bile bizlere değişik olarak bakıyorlar. Abi. Yani Kadir Gecesi diye e, kutlamaya çalıştıkları, bekledikleri bir şeylerin dahi insanlar ne olduğunu bilmiyorlar. Aleyküm selamlar. ama Ben güzülden geliyorum. Hoş geldiniz. Avcılar sıcası da belki inşallah. Elhamdülillah. Mesih kitabını yazdım ondan sonra oldu. 5 Siz bilirsiniz. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam. Yani insanların Kadir gecesiyle alakalı inanın bir bilgiler yok onun için e, ben de böyle bir kısa da olsa e, bilgi tazeleme açısından bugünün önemi e, faziletini hatırlatma hem de hazır bu fırsat Kadir gecesini bütün insanlar kutlamaya çalışıyor değil mi böyle e, veyahut kutlama demeyim de bize ters gelir İhya etmeye çalışıyor. Onlara sorular sorup ne bekliyorsunuz? Kadir gecesi deyince ne anlıyorsunuz? Yani bu geceye ulaştığınızda bir elde ettiğiniz neler var? Sorularla bu insanları yönlendirip de doğru akideyi anlamasına vesile olabilirsiniz kardeşler. Allah hepinizi gayretli kılsın. Allah Azze ve Celle onu da bizleri başarılı kılsın. Evet. Demek ki Ramazan'ın Bu son on günü ve tek olan geceler çok çok önemli. Evet. E durum böyle olunca tabii ki Müslüman'ın da bu geceler gözüne uyku yapmaması? Girmemesi gerekiyor. Bakın, Ubey ibn-i Ka'ab Kadir gecesinin 27. gece olduğuna yemin ediyor. Dediler ki, bunu sen nasıl bildin? O da şöyle cevap verdi. Aleyhissalatü Vesselam bize haber verdiği delillem bildim. Allah Resulü bize o gecenin sabahında güneş tas gibi ışıksız doğacağını haber verdi. Ve o günün sabahı da böyleydi diyor. Tabi bu o gün öyle isabet etmiş olabilir ve sahabe de onu öyle yakalamış olabilir. Ama ondan sonraki illa öyle olacak diye bir şey yok. Yine Şöyle de rivayet edilmiş. Bu gece açık ve aydınlık bir gecedir. Sakindir. Ne sıcaktır ne de soğuktur. Evet. Allahu Teala bu geceyi bazı insanlara uyku veya uyanıklıkta açıklamış olabilir. Bu gecenin nurları görülebilir. Veya bu gece Kadir gecesidir diyen bir kimse insanlar görebilir. Allahü Teala onun kalbine durumu Açıklığa kavuşturacak bir müşahedenin kapısını da açabilir. Bu da en iyisini Allah bilir. Kardeşimizin yazdığı gibi bu da müminlerin kerameti olabilir. Evet. Bazı insanlar Kadir Gecesi'ni niyet ederek o geceyi namaz ve ibadetlerini ihya ediyorlar. Ama Ramazan'ın diğer gecelerini ihya etmiyorlar. Bu doğru değildir. Çünkü bu gece ne yapabilir? Değişebilir. Ramazan'ın tek olan gecelerinde arayın deniyorsa sünnete uygun olan her geceyi ne yapma ihya etmektir. Ee, bazı insanlar kardeşlerim bu gecede mescide gidiyorlar mevlütler okuyorlar orada dualar ediyorlar ve böyle kutlama yoluna gidiyorlar bu doğru mudur? Bu doğru değildir. Ee, doğru olan Yine mescitlere gitmek ama meşru olan ibadetleri yapmak, teravih namazını kılmak, kıraat etme ve Allah'a zikretme, tövbe istifarda bulunmaktır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim diyor inanarak, sevabını Allah'tan umarak, Kadir Gecesi'ni ihya etmeye, etmeye çalışırsa, o diyor, bütün günahları gelmiş geçmiş günahları ne yapar? Affedilirdir. Evet. Allah affetmeyi çok sever kardeşlerim. Rabbim bizleri de affetsin ve bizleri mağfiret ettiği insanların arasına koş. Evet. Her meselede bidat karıştığı gibi demin de zikrederek geldiğim gibi Kadir Gecesi'ne de birçok bidatlar sızdırılmıştır ee, mesela mevlid bunlardan bir tanesidir mescitler karnaval yerine çeviriliyor bunlar bir tanesidir ee, yine insanlar o güne has namazlar uydurmuşlardır bunlar bir tanesidir yine öyle insanlar vardır ki duahanlar diyorlar şimdi saatlerce adamlar dualar ediyorlar bu tür şeyler İslam'da olmayan şeylerdir evet Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim şu bizim işimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuttur. Kabul olmaz demiştir. Allah Kadir gecesine erişen samimi kullardan eylesin. Bizleri kardeşlerim. Evet. Burada dikkat ederseniz iman ederek sevabını da Allah'tan umarak kim Kadir gecesini ihya ederse diyor. Şimdi iman her türlü hayrı celbeder, küfürse hayırdan başka her şey. Ee, kirlenen kalpler, arınmaya muhtaç olması hasebiyle, en çok Kadir gecesini arama, herhalde kirlenen kalpleredir değil mi? Ama bütün yıl boyunca, Rabbına Bir haber gezen insanlar bu geceden de bir haber gezer ve bu gecenin faziletine ne yapılmazlar? Eremezler. Allah her türlü hayırda bizleri hırslı kılsın. Unutmayalım ki kardeşlerim, dünya ve ahirette her türlü Hayrın sebebi imandır. Dünya ve ahirette her türlü şerrin sebebi ise imanın olmayışıdır. Cümlemi tekrarlayayım mı? İman her türlü hayrın başıdır. Dünya ve ahirette her türlü hayrın sebebi iman, dünya ve ahirette her türlü şerrin sebebi de imanın olmayışıdır. Kul kendisini iman çerçevesinin dışına çıkaracak, imanla arasına girecek ama onu genel Müslümanlar çerçevesinden çıkarmayacak günahlara devam ettiğinde Kalbinin paslanmasından, böylece İslam'dan tamamen çıkmasından korkulacak bir hareketi nasıl işleyebilir? Evet, bakın Allah kendisinden razı olsun, selefimize baktığımızda ki ta sahabeye kadar gider, Ömer kendisinin münafık olmasına ne kadar korkmuştu değil mi? ne kadar korkmuştu o onun müminliği yakalamasına sebep oldu bugün bizde ne haldeyiz ne nasihat tutuyoruz ne ihtar tutuyoruz ne de verilen sözleri yanımıza iki taraftar bulduk mu onlara iki söylediğimiz yalanlarla müminleri bile iki dakikada kaç grup yapıyoruz bunun bile farkında değiliz Allah ne oluyor ki onlara diyor. Münafıklar hakkında iki grup oluyorlar. Halbuki onlar diyor işlemiş günahları yüzünden diyor kalpleri ters çevrilmişken, tepe taklak olmuşken onlara ne oluyor ki münafıklar hakkında iki grup oluyorlar diyor. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Bakın selefimizden birisi diyor ki siz diyor günahlardan korkuyorsunuz oysa ben küfürden korkuyorum. Kardeşlerim, günahlar kalbin Allah'a ve ahiret yurduna doğru seyrini yavaşlatır veya tamamen durdurur Allah muhafaza. Bir adım dahi atmasına izin vermezler. Üstelik geri de döndürürler. Aleykümselamun ve rahmetullah hoş geldin İbrahim. Günah Allah'a ulaşacak kimseyi perdeler. Yoldakinin yolunu keser. hedefe ulaşmaya çalışanı tersdüz eder. Kalp Allah'a kendisini yürüten bu güç zayıflar, bu güç tamamen yok olunca Allah'tan telafisi imkansız şekilde uzaklaşır. İşte Rabbimiz bizlere Kadir Gecesi gibi bir gece vermiş kardeşler. Allah'ım sen affetmeyi seversin, bizleri de affet. Unutmayalım ki kardeşlerim, günah ya kalbi öldürür, ya da korkunç bir hastalığa yakalatır, ya da kuvveti zayıflatır. Zayıflığın sonunda, Allah Resulü ve Vesselam bakın, Allah'a sığındığı 8 şey vardır. Neydir bunlar bir yazan var mı? Hep dualarda öğretiyoruz. Allah Resulü ve Vesselam'ın Allah'a sığındığı bazı şeyler var. Neler kardeşler? Yazacak var mı? Tasadan, hüzünden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç altında kalmaktan, insanların galebe çalmasından, zilletten Allah'a sınmış değil mi? Sesim gelmiyor mu kardeşler? Bakın bunların hepsi günahların İnsanların kendi elleriyle işlemiş olduğu hastalıklardan kaynaklanıyor. Doğru mu? Neden tasalanır insan? Neden hüzünlenir? Neden acizleşir? Neden tembeldir? Neden korkaktır? Neden cimridir? Niye borcuna sadık değildir? Allah Resulü hep bunlardan sınırmış. Allah bizleri affetsin kardeşlerim. Bunların her ikisi birbirine yakın. Yani tasa ile hüzün birbirine çok yakın. Çünkü kalbin hoşlanmadığı şey, kişinin gelecekte olmasını beklediği bir şey ise tasa peydah eder değil mi? Geçmişteki bir şey ise ve bizzat vuku bulmuşsa bu sefer hüzün olur değil mi? Biz Allah'tan rahmet umuyoruz değil mi? Cenneti istiyoruz. cemalini görmek istiyoruz peki hiç cennet için amel istiyoruz mu? hiç tasamız var mı? kederimiz var mı? bakın tasayla hüzünü burada bir değerlendirin kardeşler acizlik tembellik de birbirine çok yakın çünkü kulun hayır ve kurtuluş sebeplerini yapmaması eğer gücünün bulunmamasından ise acizlik iradenin bulunmamasındansa tembellik değil mi? Allah bizi tembel olanlardan değil, cevval, hareketli olanlardan eylesin. Aleyküm selam ve Hoş geldin Rıfat. Bakın, korkaklık, cimrilik de birbirine yakın. Çünkü fayda vermeme, eğer bedeniyle ise, korkaklık malıylansa cimrilik meydana gelir. Yani. Aleyküm selamun. Eğlesin ne de diyeceğimi şey var mı? Tepçilik testi mi? Fiygal bin Selim. Yok. Ben de. O kimde olur acaba? Köşeye bir bak. Evet. Bakın sözümü tekrarlayayım. Korkaklık ve cimrilik. inceliyoruz şimdi. Birbirine çok yakın. Fayda vermeme. Eğer bedenlense korkaklık. Mallansa cimrilik gündeme geliyor. Peki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayında nasıl? Bir rüzgardan daha fazla hızlı ve cömert diyor değil mi? Malı kazanıp da cimrilik yapanlar helak olur. Sonra nasıl Allah'tan mal, mülk, izzet, ikram ister kardeşlerim? Yine, borçların bel bükmesi, insanın Galebesi de birbirine yakın. Zira başkasının onun üzerine istilası hak ile ise borçlarının bükmesi, haksız yere ise insanların galebesi. Öyleyse bu sekiz şeyden hem Allah'a sığınacağız hem de bu hareketlerin üzerinde güzel duracağız. Ve günahlar da kardeşlerim bu sekiz şeyden celbeder biliyor musunuz? Yani bu sekiz yoldan insana öyle bir girer ki insanın imanını, amelini ta kökünden zedelemeye gider. Hatta tahammül edilemeyecek belaya insanı ölüme kadar sürükleyecek birçok meselelere getirir. Allah bizleri affetsin. Acizlikten, korkaklıktan, tembellikten bizleri uzak kız aynı zamanda kardeşlerim günahlar nimetlerin yok olup yerine belaların gelmesine de yol açar aleyküm selamlar hamur, hoş geldiniz düşünün ramazan ayı girer mide ağrır beden iflas eder dayanamıyorum işim zor der sıcak der halbuki Kalp günahları içen değil de, amellerde iştiyaklı olsa bu sözleri sarf eder mi kardeşler? Etmez değil mi? Yine Ramazan'ın içinde, Kadir gecesini aramak için, mümin tek tek o geceleri araştırır, ibadetle geçirmeye gayret eder mi? Eder. Ama kuldan bir nimet ancak bir günahtan dolayı gider, ve ona bir bela ancak bir günah sebebiyle gelir. Her bela ancak bir günahtan dolayı gelir ve ancak tevbeyle ortadan kalkar. Allah azze ve celle'nin Şura 30'da dediği gibi kardeşlerim, başınıza hangi musibet gelmişse o kendi ellerinizin kazandığındandır. Allah çoğunu da affedendir. Allah bizleri affetsin. Evet. Yine Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimesinde kardeşlerim. Bu Allah'ın bir topluluğa ihsan ettiği nimeti onlar kendi ellerindekini değiştirmedikçe değiştirmeyeceğinden dolayıdır diyor Enfas suresinde. Bakın Rabbimiz bu ayette herhangi birine verdiği nimeti o kendisindekini değerlerini Kadabının vesilelerine değiştirmedikçe ortadan kaldırmayacağını haber veriyor. Onlar değiştirince yaptıklarına uygun ceza olarak da Allah değiştiriyor. Rabb'in kullarına karşı zalim değil. Zulmü de kendine haram kılmış. Eğer masiyet taatlan değişirse Allah bunun karşılığını afiyet vermekle zillet yerine izzeti bahşetmekle verir Allah Azze ve Celle'nin kardeşlerim Rad Suresinin 11. ayetinde dediği gibi bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez Allah bir kavme kötülük istedi mi artık onu kimse çeviremez evet bakın bir hadis-i şerifte Rabbimiz Resulun diliyle diyor ki, İzzetime ve celalime andolsun ki, kullarımdan biri, sevdiğim halden hoşlanmadığım hale geçtiğinde, mutlaka ben onunla muamelemde, sevdiği halden hoşlanmadığı hale geçerim. Kullarımdan herhangi biri, hoşlanmadığım hal üzerineyken, hoşlandığım hale geçerse, Mutlaka ben de onunla ilişkimde hoşlanmadığı halden hoşlanacağı hale geçerim demiştir. Allah bizleri sevsin, sevdiği amelleri sevdirsin kardeşlerim. Günah kitların bir cezası da kardeşlerim, Yüce Allah'ın günahkarların kalbine koyduğu korku ve dehşettir. Onu hep korku ve kaygı içinde görürsün. Çünkü Allah'ın en büyük kalesi itaattır. Aleykümselamlar anlattım. Ona giren dünya ve ahiret cezalarından güvencede olur. Ondan çıkan da dört bir yandan korkular kuşatır. Karanlıktan korkar, aç kalmaktan korkar, ayıplanmaktan korkar, küçük düşmekten korkar, her şeyden korkar. Peki mümin olan tevhid ehli kimden korkar? Öyleyse her kim Allah'a itaat ederse kendisi hakkındaki korkular güvene, her kim ona asıyorlarsa güven hissi de korkulara dönüşür. Evet. Demek ki insanın içindeki, kalbindeki o kargaşalar, bitmez, tükenmez o kavgalar ancak tevhidin hakimiyetiyle gider kardeşlerim. Asinin kalbi her zaman bir kuşun iki kanadı arasında gibidir. Rüzgar kapıyı oynatsa bela geldi der. Bir ayak sesi işitse onun helak sesi olduğu korkusuna kapılır. Her çığlığın kendisine yapıldığını her kötülüğün de kendisine geldiğini sanar. Halbuki Allah kendisinden korkanı güvende kılar. Allah'tan korkmayanı Allah'ta da her şeyle korkutur. Evet. Yaratıldıklarından beri Allah hep böyle hükmetmiştir insanlar hakkında. Korkular ve günahlar insanların arkadaşlarıdır. Evet, işte bu aylar bunlardan kurtulduğumuz aylar kardeşler. Sadece bedeni aç bırakma değil, duyguları da, nefsani duyguları da bırakma. İhya etme, temizleme, şeytanların, büyük şeytanların zincire vurulması boşuna mı kardeşlerim? Hiç düşünüyor musunuz nasıl vuruldu bunlar? Günahların bir cezası da kalpte büyük bir yalnızlık bırakmaktır. Günahkar insan yeryüzünde, koskoca yeryüzünde kendini yalnız hisseder. Niye? Çünkü kalbinde bir boşluk var. işlediği günah hiç kimseye güven duymasını getirmez. Ama Allah'ı zikreden bir insan dağın başında bile olsa hiçbir zaman yalnızlık hissetmez. Hayran hayran Rabbinin yarattığı her şeye bakar. Ve şükrü, ibadeti çok çok artar. Ama günahkar kendisini yapan yalnız hisseder. Bu yalnızlık ve soğukluk aslında hem kendisiyle Rabb'i arasında Hem de insanlarla kendi arasında olur Ve ayeti kerimede de geldiği gibi Rabbimiz subhanahu ve teala ne diyor? Benden isteyin benden diyor. Evet. Ramazan ayı girdi. Ne istediniz Rabbinizden? Hı? İftarlının duasını Allah diyor reddetmez. İstiyor musunuz? Dua etmeyi biliyor musunuz? Hiç Kur'an'dan, hadislerden Dua örneklerini hiç çıkarma ihtiyacı hissettiniz mi? Bu sizin ne kadar samimi olduğunuzu gösterir. Ağzınız dualı olmalı kardeşler. Benden isteyin diyor. Benden istemeyeni hor ve hakir olarak cehenneme sokarım diyor. Allah'tan isteyemiyorsak demek ki yüz çevirmişiz. Güvenimizi yitirmişiz. Neden yitirilmişiz? Günahlarımızın yüzünden. Çünkü isteme ihtiyacını veren de o ihtiyacı vermiş zaten kabulünü verendir. Günahlar çoğaldığında çoğaldığı oranda da yalnızlık hissi artar insan kabuğuna çekilmeye başlar ve ibadetlerden de lezzet almaz. Zevk de duymaz. Ve en acı yaşam yalnızların ve korku içinde olanların yaşamıdır. En hoş yaşamsa Cana yakınların, insanlarla güzel iş, ilişki içinde olanların yaşamıdır. E akıllı insan herhalde yaşadığından lezzet almalı değil mi? Aleyküm selamlara mutluluk. Evet. Meselenin sırrı şu kardeşler. İtaat ve ibadet Allah'a yaklaşmaya yol açar. Ona ne kadar yaklaşırsan ünsiyetin o kadar güçlenir ve Allah da seni sevdi mi hem melekleri. Hem gök ehline hem de yer ehline ne yapar? Sevdirir. Olay bu kadar basit. Ama sen dabbından uzaklaşmaya yol ararsan mide ağrıyor, karnım ağrıyor, başım ağrıyor. Namaza yaklaşmaz. Oruçtan uzak durur. Ya benim işim çok ağır. Geceleri ibadet edemiyorum. E ne zaman temizleneceksin sen? Korktuğunda gidiyorsun, duş alıyorsun da. Elbisen bozulduğunda ütülettiyorsun da, kirlendiğinde yıkattıyorsun da, senin bu ruhunu ne temizleyecek ya aslan kardeşim? İşte bu aylar, bu günler. Öyleyse Rabbimizden uzaklaşmayalım. Uzaklaşacak her türlü amellerden uzak duralım. Kişinin uzaklığı ne kadar artarsa unutmayalım, yalnızlığı ve yabancılık hissi o kadar kuvvetlenir. Alküm salam varam Bu yüzden kul, aralarındaki uzaklık nedeniyle düşmanıyla arasında, onunla içli dışlı ve bedenen yakın olsa bile soğukluk ve yabancılık hisseder. Sevdiği kimseyle kendisi arasında ise ondan uzakta bile olsa bir yakınlık, aşinalık ve muhabbet hisseder. Sesim geliyor mu? Evet, yalnızlığın ve yabanlığın sebebi aradaki perdedir. Ona kadar kalın olursa yabanlılık da o kadar ne yapar, artar. Ne kadar günahımız varsa, o kadar artık hakka, hakikata duyarlılığa ne yapıyoruz, araya setler çekiyoruz. Gaflet de yabanlığa yol açar. Sonra günaha, şirke, küfre, İnsanı dolu dizgin götürür. Artık söz söylenir, gitmez. Kulak o sözü almaz. Öyleyse, nasıl demirler paslanıyorsa, onların cilası, onların çalışmasıysa, kalplerimizin paslanmasının gitmesi de ancak tövbedir. Allah'a aftır ve af dileme, güzel ibadetlerde ve her türlü fırsatı değerlendirmedir kardeşlerim. Allah bu ayların, bu günlerin faziletini bilenlerden eylesin. Unutmayalım ki günah işleyen insan nasıl ki beden hastalanır, insanı birçok şeyden alıkoyar, gücünden düşürürse hastalanan kalpler de sağlıklı düşünemez. düzgün yolundan ayrılıp hastalığa ve sapmaya götürür. Onlar kalp artık daima hasta ve sakat, hayatını ve sağlığını sağlayan gıdalardan hiçbir fayda görmez. Öyleyse, iyiliğe, güzele ve hayran meyledelim. Ve unutmayalım ki, hüzün, keder, düşünce, ruhlarda nasıl ki hasar meydana getiriyorsa bunun tam zıttı sevinç, güven, idminan bunlar da insana ne yapar? huzur getirir. Şimdi bir Rabbimizi görme ihtiyacı var, umudu var. Bir de o umudu yitirme. Aynı şey mi kardeşler? Düşünün bir kalp ver Allah'ın zikriyle huzur buluyor, mutmain oluyor. Bir kalp var, cebine maaş girdiğinde adamın yüzüne renk geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi sözümü biraz daha açayım. Öyle zaman gelecek gidiyor. diyor, cebinde altından, dinardan, paradan olmayan adam dünyadan zevk almayacak diyor. Öyle olmuş insanlar. Öyle samimi kardeşlerimiz var ki ceplerinde para varsa yüzleri gülüyor, fink atıyor. Neredeyse kalkıp zil takıp oynayacaklar. Ceplerinde para olmasın ağızlarına bıçak açmıyor. Allah bizlere hayır versin. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Ve olmalı da. Kamera mı? Ne öreceksin şimdi kamerayı? Dinlemek yetmiyormuş şimdi. Beni görsen korkarsın. Ben şimdi 110 kilo adam. Kocaman da bir sakal var. Dün ne girdin? İyi hoş geldin. Bu da herhalde Pilakan öyle mi? <gülüyor> hoş geldin. Bak kamerası burada kenarda bir tırnak var. Orada da bir yer var. Basıyorsun. Gözükürse gözüküyor. Tamam Seni atıyorlar mı? Boş ver, atsınlar ya. Evet kardeşler. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Dünyada bir cennet var. Bir de ahirette cennet var. Allah Resulü'nün selamı ve selamı. Dünya müminin hapishanesi, kâfirinse cennetidir. Eğer bizler ahiretteki cenneti dünyalık en ufak bir şeye satabiliyorsak, ahiretimizi değişebiliyorsak oturup bir düşünmemiz lazım. Neye karşılık neyi veriyoruz? Yaptığımız bir hareket dünyada bir şey kazandırırken ahirette bir şey kaybettiriyor mu, kaybettirmiyor mu? Yaptığımız bir sohbet insanların imanını mı artırıyor, vaktini mi çalıyor? Onlara hakikaten bir şeyler öğretiyor mu? Öğretmiyor mu? Bunlara çok dikkat edelim. Dinleyen bizler dinlediğimiz bir şeylerle hakikaten amel edebiliyor Dinlediklerimizi şöyle mukayese edip Ta tepeden tırnağa kadar kendimizi yoklayabiliyoruz mu? Bunlara bir bakalım kardeşler. Unutmayın ki, günahlar kalbi öldürür, ilim yollarını tıkar, insanın anlayışını keser, zeka gider. Bakın İmam Malik, Şafi karşılaştığında, Ondaki üstün zekayı, gücü görünce, ben Allah'ın sende bir nurunu görüyorum. Sakın onu günahla karanlığa düşürme mi demiştir? Evet, demek ki nur günahlarla ne yapıyor? Zayıflıyor, sönükleşiyor ve sonra karanlığa gidiyor. Günahlar aynı zamanda nefsi de küçültür. Artık güzel şeyler düşünmez. Basitleşir, zayıflaşır, yeteneklerini gömer. Öyle olur ki, o sizin yücelttiğiniz, karakterli gördüğünüz insanlar çok basitleşmiştir artık. O kadar bayağılaşmıştır ki siz bile anlayamazsınız. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, nefsini salih hamellen yücelten iflah olmuştur. onu alçaltan ziyana uğramıştır. Allah itaat etmek suretiyle nefsini yüceltenlerden eylesin bizleri. Nefsini küçülten, basitleştiren, ziyana uğrayanlardan Rabbim bizleri eylemesin. Unutmayalım ki kardeşlerim, günahı işleyen insan hiç açık işlemez. Hep gizli işler. Ve kendi masiyetini gömer. yerini gizler. Yaptığı kötü şeyden dolayı insanlardan hep gizlenmeye çalışır. Kendini nefsinin, Allah'ın ve insanların yanında tutar. İçini kapanık gibi olup çıkar. Hiçbir zaman iyiliğinin gizlenmesini istemez. Hep iyiliğinin bilinmesini, anılmasını ister. Ve her fırsatta yaptığı iyiliği de dillendirmeye çalışır. Öyle değil mi? Allah bunu tersini yapanlardan eylesin bizleri. Günahlardan sakınan, Allah'tan korkan ve iyilikleri de gizli gizli yapan ve karşılığını Allah'tan bekleyen, insanlardan hiçbir şey beklemeyenlerden eylesin. Evet, Demek ki Kadir Gecesi, Arama, Ramazan ayı, Rahmet ayı ve bunları çok çok iyi idrak etme Bir hadiste şeytan insanın kurdudur demiştir. Koruması olmayan bir koyun, kurtlar arasında olduğunda kolaylıkla parçalanıp yok olacağı gibi, kul da Allah tarafından bir koruyucu olmadığında, kurdu tarafından mutlaka parçalanır. Allah tarafından gelen muhafız takvadır. Takva insanın koruyucusudur. Kurtla arasında sağlam bir kaledir kardeşlerim. Ayrıca dünya ve ahiret cezası onun arasında da bir kalkandır. Koyun çobana ne kadar yakın olursa kurttan o kadar selamette ne kadar uzakta olursa o kadar ölüme yakın olur. Öyleyse koyunun en güvenceli hali çobanın yakınında olduğu vakit. Kurt ancak sürüden ayrılanı dolayısıyla çobandan en uzak olanı yer. Demek ki kalp Allah'tan ne kadar uzak olursa afet, musibet ona o kadar yakın. Allah'a ne kadar yakın afetler ona uzak, o kadar uzak. Allah'tan uzaklık da derece derece. Gaflet kalbi Allah'tan uzaklaştırır. Günahın uzaklaştırması ondan daha büyüktür. Bidatın uzaklaşması ondan daha büyüktür. Nifak ve şirkin uzaklaştırması ise hepsinden daha büyüktür. Rabbim hepimize hayır versin. Burada bir şeyin üzerinde daha durmak istiyorum kardeşlerim. Allah Resulü ve Selam Ramazanın son 10 günü olduğunda itikafa girerdi. Şimdi itikaf nedir? Ne değildir? Onun hakkında da kısaca bir bilgi vermeye çalışayım inşallah. Tabi hepiniz biliyorsunuz ama bizimki hatırlatma babu. İtikaf bir kimsenin insanlardan uzak bir şekilde tek başına Allah'a ibadet etme Allah'a itaat etmekle meşgul olma ve kendini sadece bu işe verme için mescide bağlanıp kalmasıdır. İster cuma kılınan bir mescid olsun, ister cuma kılınmayan bir mescit olsun, her mescitte itikafa girilir. Aleyküm selamlar Amutur, hoş geldiniz. Fakat cuma namazı için dışarı çıkmak mecburiyetinde kalmamak maksadıyla cuma kılınan bir mescitte itikafa girmek daha faziletlidir Allah bu ameli işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim itikafın kısımları var mıdır? itikaf tek bir kısımdır itikaf sadece Allah için mescide girip orada ibadet etmektir ve bu Ramazan ayına has ve Ramazan ayının son 10 günüdür Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girmiştir. Ee, elbette itikafın da şartları vardır. Nasıl ki orucun, namazın, haccın şartları varsa onun da şartı vardır. İşte itikafa giren bir hastayı ziyaret edebilir mi? Davete icabet edebilir mi? İşte bir cenaze olsa iştirak edebilir mi? Veyahut gündüzleri gidip çalışıp akşamları gelip orada kalabilir mi? Gibi sorular geldiğinde itikaf cemaatla namaz kılınan bir mescitte yapılması meşrudur. İtikafa giren kişi şayet cuma kılmakla mükellef birisi olup da cuma namazı itikafını bölecek cuma kılınan bir mescitte itikafa girmesi daha faziletidir. Sünnet olan itikafa giren kişinin itikaf esnasında mescidi terk etmemesi hasta ziyaretine gitmemesi davete icabet etmemesi, ailesinin ihtiyaçlarını gidermemesi, cenazeye katılmaması ve mescit dışında çalışmaya gitmemesidir. Çünkü Ayşe annemizden gelen rivayette, itikafta bulunan kişiye sünnet olan şey, hasta ziyaretine gitmemesi, cenazeye katılmaması, kadına dokanmaması, onunla ilişkiye girmemesi ve zorunlu olmadıkça bir için dışarıya çıkmamasıdır demiştir. Aleyküm selamlar <gülüyor> Allah razı olsun. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ramazan ayında itikafa girmiş ve zarrı olmadıkça da itikaftan çıkmamıştır. Ve itikafa kadınlar da ne yapabilir? Girebilirler. Çünkü mescitte kadınlar da çadır kurmuş ve itikafa girmişlerdir. İtikafın gayesi insanın dünya işlerinden uzaklaşıp kendisini tamamen Allah'a ibadete verecek şekilde. Namaz, zikir ve ibadetlerle meşgul olma ve mescide bağlanmasıdır. Efendimiz eh, Allah Resulü aleyhissalatü ve Kadir gecesini gözetlemek için itikafa girer. İtikafta olan kimse dünya işlerinden uzaklaşır, alışveriş yapmaz ve Mescitten dışarı çıkmaz, cenazeye katılmaz, hasta ziyaretine gitmez demiştir. Bazı insanlar itikafa giriyorlar. Sonra onların yanına geceleyin veya gündüz vakitlerinde bir takım insanlar geliyor. Oturuyorlar, birçok haram sözler söyleyebiliyorlar, mala yani konuşabiliyorlar. Bunlar itikafın gayesine aykırıdır kardeşlerim. Hatta itikaf mı? Sünnete göre 30. 30 Ağustos'ta başlıyor ümmü maimen. Yanlış hatırlamıyorsam, baktım ben takvime. Ee, evet. İftardan sonra başlar. Şimdi fal takdaki anılarımı birkaç zikredeyim size inşallah. Bir gün Paltak'ta sohbet ediyorum. Ehli Sünnet dershanesi diye odamız var. Ramazanın son 10 günü geldi. Ben de son 10 gününde sohbetleri geceye aldım. Yani sabaha kadar e, sohbet ediyoruz. Alo. Şimdi müşteri çoğaldı. Yani müşteri derken şunu kastediyorum. Sohbete gelenler çoğaldı. Böyle ve bir gün, iki gün, üç gün hep aynı adamlar böyle. Da kardeşim siz de sabah işe gitmiyor Yok hocam biz itikaftayız. Ee, nerede itikaftasınız? İşte Avrupa'da. Çok defaratına girmeyim. Kardeşlerimiz camide itikafa girmişler. Laptoplarıyla birlikte girmişler. Sabaha kadar çetteler. Dayı yavrum siz nereyle itikaf ediyorsunuz? yani ibadetse bu internette mi oluyor girdiyseniz kapatın bakayım şunu hadi bakayım Allah'la bir kalbinizi böyle bir murakabe edin bir tövbe edin yavrular alıyorlar laptopu sabaha kadar ve 10 gün boyunca böyle itikafta böyle durdular bu caiz değil kardeşler bu itikafa aykırıdır bu aykırıdır Hadi diyelim ki dinlediler. Dinlemekle de kalmıyorlar. Biri geliyor bir şey diyor pat adama saldırıyorlar. Cedel oluyor. kavga oluyor. Gürültü oluyor. İtikafın gayesi bu değil. Hadi bir yere kadar caiz diyelim hani dinledi. Dinledi diyelim. Ama dinlemekle de kalmıyorlar. Hele bir de bazıları op oluyor. Geleni sallıyorlar. İtikaf Onun için Yani artık teknoloji geliştikçe artık itikafların da şekli gelişmeye başladı. Bunlar caiz değil. Mescitten dışarı çıkamaz derken burada laptopla da çıkmayacaksın arkadaş. Ruhun da, bedenin de orada kalacak. O söze ters düşmeyeceksin. Ölüm mü var? Seni bulur. Güzel bir şey mi O haber seni zaten ne yapar? Bulur. Sen ondan ne yap? Uzak duracağım. Fakat ailesinden birisi gelir de onun yanında konuşursa bunda bir sakınca yok. Çünkü Allah Resulü ve vesselam itikaftayken eşi Safiye gelmiştir. Yanında bayağı bir oturmuş konuşmuş ve daha sonra karanlık olduğunda onu evine bırakıp geri ne yapmıştır? Mescide gelmiştir. Ee, önemli olan bir kimsenin Allah'a yaklaşmak için itikafa girmesidir kardeşler. Evet. Demek ki itikafın ruknu Allah'a yaklaşma ve kendisini sadece Allah'a ibadet vermek için ibadete vermek için dünya işlerinden uzaklaşarak mescide bağlanmaktır. Aleykümselam ve Rabbidullah. Şartlarına gelince diğer ibadetlerin şartlarında ne vardı? İhlasla. Sadece Allah rızası için ve Resul'ün gösterdiği şekilde. Evet. Ve ihtira, itikafta Ramazan'ın son 10 gününde girilir. Bu da sünnet olandır. Itikafın niyeti var mıdır? Biliyorsunuz niyetler kalbidir. Konuşmadan kalbinde niyet etmesi bütün ibadetlerde olduğu gibi böyledir. Sadece Biliyorsunuz haşta e, niyet dil ile kalp öpüşmesi lazım. Yani dille de niyetin ikrar edilmesi gerekir. Onun dışındaki bütün niyetler nedir? Kalptir. Evet. İnsanların pek çoğunun önem vermediği bir sünnet bu kardeşlerim. Yani maalesef unutmuşuz. Bazı fırkalar da bunun şeklini şemalini değiştirmiş. Mesela tasavvufta buna sülük derler biliyor musunuz? Yani 10 günlük e, son 10 günü itkafa girmeyi sülük derler ve mescide girmek de onlarda şart değildir. Evinin bir köşesini veyahut e, evden bir odayı e, boşaltılır. Oraya insan dualarla sokulur. Kapının ağzından yağsız pirinç E, tuzsuz patates verilir 10 gün adam bununla yer içer pardon yani iftar eder sahur eder ve bayram sabahı şeyhi ya da onun görevlendirdiği zakiri gelir dualarla onu ne yapar çıkarır bunun ileri derecesi 40 gündür çileye girme o da ne yaparlar yeri bırakırlar yerin altına yerin altında da mezarların altına tüneller kaşar, kazarlar oralara çile için girerler ve ereceklerini yani armuthani böyle güneşi göre göre eriyor ya onlar da orada erip böyle evliye olacaklarını zannederler ama ererler fakat akıldan ererler aklını kaybedip tamamen delirirler ondan sonra milletle de delirtirler mesela büyük böyle tarikat olan yerlere gidin hep böyle itikafa girdikleri çileye girdikleri yerler neresi bilir misiniz Hiç baktınız mı? Ben biraz meraklıyımdır böyle. Şimdi caminin içinde gizli bir yer vardır. Sadece Ramazan'da açılır bu son 10 günde. Oradan tünel gibi yerde böyle eğilerek gidersiniz. Ne kadar gittiğiniz belirsiz. Sonra küçük küçük odalar vardır. Hatta sallanan kemikleri bile görürsünüz. Sonra bunu hesaplarsınız, adımlarsınız. Yukarıya çıktığınızda muhakkak zaten o gittiğiniz yerde kabirler vardır. adımlayın, tam kabirlerin altıdır. Yani tam kabirlerin altında itikafa girerler, çiliye girerler. Yani şeytan insanları çok aldatmıştır. İtikaf böyle yerlerde girilmez. Mescitte girilir. Ben girdim sofiyken de teferatına girmek istemiyorum. Allah affetsin. Evet. Maalesef Müslümanların e, önem vermediği bir sünnet kardeşlerim Halbuki çok büyük hayrı var. Çok büyük fazileti var. Ve hakikaten kazandırdığı çok büyük şeyler var. Evet. Allah Azze ve Celle bu sünneti tekrar aramıza bahşetsin. Rabbim işleyenlerden eylesin. Hiç yapamasa bile ömründe bir sefer yapanlardan eylesin. İtikaf çok büyük bir ibadettir. Allah'ın kitabında, ayetlerde konu ile hükmü gelmiştir. Bakın Bakara 125'te, Tavaf edenler, ibadete kapananlar, itikafa girenler, ruku ve secde edenler için evimi temiz tutun demiştir. Yine bir ayette, mescitlerde itikaftayken eşlerinize yaklaşmayın demiştir. Bakara 187'de. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da kesin bir sünnetidir. O Kadir gecesini bulmak ümidiyle Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmiştir. Ve kadınları da onunla birlikte itikafa girerlerdi. Ve büyük bir ibadettir. Namaz kılarak, Kur'an okuyarak, Allah'ı zikrederek sadece ona ibadet etme, dünya işlerini bırakıp kendini tamamen buna verme ve Allah'a ibadetten vakit geçirmek için Allah'ın mescitlerinin birinde ikamet etmektir. Bu itikaftır. Her vakit meşrudur. Evet. Mescitlerin dışında başka yerde itikaf caiz değildir kardeşlerim. Çünkü ayeti kerimede de Allah azze ve celle mescitlerde itikafa girdiğiniz zaman hanımlarınıza yaklaşmayın diyor. Evet. Burada da mescidin dışında itikaf evlerde olmaz. Ee, şüphesiz mescitte itikaf Allah'a yaklaştırıcı bir ibadettir ve Ramazan'da girilmesi de çok ayrı bir fazilettir ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bunu yapması e, ve uygulaması çok ayrı bir olay. Kendini ibadete verme ve bunun için Allah'tan başka hiç kimseyle beraber olmamadır. Rabbim bunu başaranlardan eylesin kardeşlerim. Bazı Müslüman kardeşlerimizde gücü yeten, Allah hepinize güç, kuvvet versin. Ramazan ayında son 10 gününde ümreye giderek daha faziletli bir amel işleyip hem ümresini yapıp hem de orada oradan a.s.m.in mescidinde veyahut Kabe'de itikafa girerek bu sünneti ihya eden birçok kardeşimiz var. Allah onların da sayısını artırsın diye. Evet. İtikaf ne zaman başlar? Ee, İtikaf son 10 gününde yani güneş 20. günün güneşi battığında başlar ve son orucun bittiği günün güneşinin batmasıyla da ne yapar? Çıkar. En iyisini yine Allah bilir. İtikafa giren kimse Ramazan bittiği zaman itikafından çıkar. Ramazan bayram gecesi güneşin batmasıyla birlikte sona erer. Nitekim itikafa Ramazan'ın 21. gecesi güneşin batmasıyla birlikte girer. Çünkü son 10 gün Ramazan'ın 21. gecesi güneşin batmasıyla birlikte başlar ve bayram gecesi güneşin batmasıyla birlikte sona erer. Evet. Bir de bu konuda 3 mescit dışında itikafa girmek caiz değildir diyenler de olmuştur. ve üç mescidin yani mescidi haram, mescidi nebi ve mescidi aksanın dışında mescitlerde itikafa girmek yoktur diyenler de olmuştur. Allah onlara rahmet etsin ama bütün mescitlerde itikafa girmek caizdir. Allah azze ve celle mescitlerde itikafa kapandığınız zaman hanımlarınıza yaklaşmayın demiştir. Bu ayet bütün Müslümanlara hitap eder. Şayet sadece üç mescit kastedilmiştir dersek Müslümanların ekserisi bu ayete muhatap olamaz. Çünkü Müslümanların çoğunluğu Mekke, Medine ve Kudüs'ün dışındadır. Burada kaç tane Müslüman var? İtikafa girmek bütün mescitlerde caizdir. Üç, üç mescidin dışında itikafa, itikafa girmek yoktur hadisi. Sahih olduğu zaman bundan kastedilen şey en iyi, en faziletli itikaf bunlardadır. Şüphesiz bu üç mescitteki itikaf Diğer mescitteki itkaftan daha faziletlidir. Çünkü bu üç mescitte yapılan namaz da, diğer mescitlerde kılınan namazdan çok daha faziletlidir. Mescidi haramda kılınan namaz, yüz bin namaza bedel. Mescidi nebide kılınan diğer mescidlerdeki bin namazdan daha hayırlı. Mescidi aksada kılınan namaz, diğer mescidlerde kılınan 500 namazdan daha üstün. Bu da yani ecirle, cemaatle kılınan farz namazlar, Kusuf namazı, tayyatül mescit namazı gibi bir kimsenin mescitlerde yapacağı ibadetlerde geçerlidir. Allah en iyisini bilendir. Bütün namaz kılınan mescitlerde itikafa ne yapılır? Girilir. Ve itikafda olan kimse de namaz, zikir, Kur'anla meşgul olmalı ve kendini tamamen mescide adamalıdır. Şimdi son zamanlarda bazı gelen sorular vardır. İşte haremde itikafa giren kimse başka bir mescitte insanlara imamlık yapmak için itikafı terk edebilir mi? Bunda bir sakınca görülmemiştir ama kişinin itikafa girdiği yerde kalması daha hayırlıdır. İşte birisi demiştir cep telefonunu yanıma alsam işte konuşabilir miyim? Evet itikafta bulunan kimsenin Müslümanların bazı ihtiyaçlarını gidermek için konuşması İster telefondan olsun, ister mescit içinde olsun caizdir. Önemli olan burada mescidin dışına çıkmamasıdır. Sohbetin içinde de dediğim gibi belki latife olarak koydum. E, laptopu alıp da orada sabahlara kadar laptopla chat yapması da caiz değil, uygun değildir. Burada mescide girmişsen tamamen mescide girmek gerekir. Evet. Bazı insanlar demişlerdir ki babam işte ailem benim itikafa girmemi istemiyorlar. Ne yapalım? İtikaf sünnettir kardeşlerim. Anaya babaya iyilik yapmaksa yine dindendir. Sünnetse dinden olan bir şeyi düşürmez. Ve burada Allah azze ve celle kulun bana farzlarla yaklaşır diyor. Burada yaptığı baban sana itikafı terk etmeni emretti. Ve sana muhtaç olduğu için itikafa girmemesi gerektirici şeyleri söylediği zaman bunun takdiri ve değerlendirmesi sana değil ona aittir. Çünkü senin ölçün doğru ve adil olmayabilir. Çünkü sen itikafa girmeyi arzu edersin ve onun gerçeklerini bir gerekçe olarak görmezsin. Halbuki bunlar babana göre senin itikafa girmemeni gerektirecek gerekçelerdir. Burada babanın dediğine uyarsan sana olan daha çok hayır getireceği yoludur yine en iyisini Allah bilir yine itikafa giren insanın muhakkak yemeğe ihtiyacı yemeği içmeye ihtiyacı vardır eğer birisi getiremiyorsa dışarıya çıkabilir mi yeme içme zorunlu olması hasebiyle itikafa giren insan zararı ihtiyacını gidermek için sadece ihtiyacını gidermek için dışarıya çıkıp gelebilir. Ve sadece cunub olduğu zaman gusut etmek için dışarı çıkar. Bunun dışında mescidi terk etmemesi gerekir. Çünkü maksat mescitte kalmaktır. Oradan çıkmamaktır. Evet. Ee, başka herhalde ihtikafla alakalı fazla diyeceğim bir şey yok. birçok bu konuda fetbalar gelmiştir. İşte kimi girer, kimi üç mescit dışında giremez. Kimi kadınlar girebilir, kimi giremez. Kimi işte Ramazan'dan sonra da girebilir, Şevval'de de e, girmiştir. Kimi işte şöyle demiştir, kimi böyle demiştir. Kardeşlerim bu benim söylediğim sözün özüdür. Doğrular Allah'tan, yanlışlar, bizim kendi nefsimizdendir. Allah iyiliğe hayra çağıran sammı kullardan eylesin bizlere. İtikafa girme erkeklere, kadınlara da sünnettir. Her mescitte girilir. Allah bunu yapan, yapmaya azmeden sammı kullardan bizleri eylesin. Girdi mi de günahlarını affettirmeye çalışan ve ümmete de dua eden sammı kullardan bizleri eylesin. Allah hakkı hak bilip yaşamayın. batıl batıl bilip ondan uzak kalmayınası bilsin. Subhaneke, Allahumma ve bihamdike eşhedene la ilahe illa ente estağfuruke ve töb. Elhamdülillahi rabbil alamin.